Evet, hoş geldiniz, tekrar geldiniz hepiniz. Bugün biraz oturarak anlatacağım. Umarım arka taraftakiler çok rahatsız olmazlar bu durumda. Bugün arkadaşlar biraz Hazreti Yakup'tan ve onun sabır konusuna nasıl baktığında bizim büyük alimlerimizin, sufilerimizin, ahlakçılarımızın Sabır konusunda neler söylediğinden biraz bahsedeceğiz. Ee, sabır çok hani üzerine bağıt edilen, nasihat edilen bir konudur. Fakat e, biraz böyle hani e, demo dedemin de geleneksel kaldı. Yani yeni nesle yavrum işte sabırlı ol. Bak sabır çok kıymetli işte sabreden derviş, muradına ermiş falan deseniz hani faydası oluyor mu yani, çok itibar ediyorlar mı? Sabır kavramını çok sevdiklerini düşünmüyorum yeni nesli. Ee, ama bakalım hani bizim kaynaklarımız bu konuya nasıl bakıyor? İşte tabii ister istemez ben ne düşünüyorum, bu konuya nasıl bakıyorum? Ben de bir şeyler söyleyeceğim. Sizlerin de ilaneleri olursa, Hayatınızla ilgili anlatmak istediniz tabii ki lütfen kısa kısa bu kadar insan herkes hayatını anlatmaya kalksa çok e, uzun sürer e, veya da sorularınız olursa hiç çekinmeden aralarda da sorabilirsiniz aralarda da söz alabilirsiniz yani bunu bir fırsat olarak düşünün beraber bir meseleyi değerlendireceğimiz bir fırsat olarak düşünün başlıyoruz elhamdülillah ya Rabbi ve ve selamu ala ve ala adeli ve sahbihi tecma'in. Şimdi tabii bizim gittiğimiz ana çizginiz biliyorsunuz Yusuf kıssası. Şu kitaptan ben size e, anlatıyorum. Yer yer bölüm bölüm seçerek. Ama hani o sırayı, kıssadaki sırayı takip ediyoruz. E, bugün üzerinde duracağımız bölüm, e, Hz. Yakub'un sabra bakışının da içinde geçtiği, ee, 16, 17 ve 18. ayetler. Ee, Hz. Yusuf'un babasından istediler biliyorsunuz işte niye bizimle oynamaya göndermiyorsun işte ne güzel o da bizimle hava alır. Biz onun iyiliğini istiyoruz diye böyle e, yeminler ettiler babaları. Ee, babaları da biliyordu aslında bu kısmı da çok önemli arkadaşlar yani ne olacağını onların ne yapmak istediğini niyetlerinin ne olduğunu biliyordu. E, fakat hani o kaderde yaşanması gerekenin önüne geçemeyeceğini de biliyordum. E, orayı da biraz konuştuk daha önceki beraberliklerimizde. Her zaman aynı insanlar gelmiyor ben de biliyorum ama ne yapalım orası sizin kısmetinizde değilmiş yani. Oraya geçiyoruz. Hz. Yusuf'u aldılar, e, koyunlarını otlattıkları meraya gittiler. Orada Hazreti Yusuf'u ıssız bir kuyuya su, suyu çekilmiş bir kuyuya attılar hep beraber. Ee, kuyuya atarlarken Hazreti Yusuf'a Cenab-ı Hak vahyettiğini söylüyor, ilham ettiğini. Şey korkma, bir gün gelecek. Sen onlara bu yaptıklarını haber vereceksin. Yani siz nasıl beni o zaman kuyuya atmıştınız diye, sen onlara bunu söyleyeceksin. Yani burada ölmeyeceksin. Çok iyi bir konuma geleceksin diye Cenab-ı Hak ona. Vahy ediyor. Böyle kritik anlarda arkadaşlar, tabii biz peygamber değiliz, bize vahiy gelmeyecek ama bizim Allah'a güvenimiz nasıl? Yani nasıl biliyoruz kalbimize Hani başımıza kritik bir durum geldiğinde kalbiniz ne söylüyor? Allah'tan gelene razı ve teslimiyet noktasında, halledemeyeceğiniz, bize aşan konularda, Kadere nasıl bakıyoruz, kaderin taksimatından. Bunlar tabi daha önce de konuştuğumuz ve bizim şu anda ele alamayacağımız büyüklükte konular. Akşam yani Hz. Yusuf'u bu şekilde ortadan kaldırıyorlar, gömleğini üzerinden almışlar, o gömleği babalarına getiriyorlar. Ve ca'u ebahum ish'an. Akşamleyin babalarına döndüler, yep ağlayarak. Şimdi burası çok bana ilginç geliyor arkadaşlar. Kim gerçekte üzülecek herhangi bir şeyi olmadığı halde öyle gerektiği için, o anda orada ağlaması gerektiği için kim ağlayabilir? Bir bunu düşündünüz mü? Yani onların yerine koyun kendinizi. Aslında sevinçliler. Çünkü hani hedeflerine ulaştılar. Yusuf'u ortadan kaldırmak istiyorlardı, babaları sadece onlara kalsın istiyorlardı. Ve bunu başardılar, hedeflerine ulaştılar. Niye ağlayabiliyorlar? Nasıl ağlayabiliyorlar yani? Vicdanen rahatsız olmasanız bile. Efendim? Vicdanen rahatsız olmasanız bile. Mesela şimdi desem ki size ağlamanız gerekiyor, ağlayın. Hani bir vicdanınız sizin de rahat. Yani ağlamanızı gerektirecek bir suçunuz yok ama... Nasıl ağlayabilir? Yani rol, rol yapmayı görüyor musunuz arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> rol yapmayının ne safhada olduğunu, yani hangi safhada olduğunu. Yani arkadaşlar ben bu konuda şöyle düşünüyorum. E, yani daha önce defalarca bunu yapmış olmalar. Yani böyle rol yapmayı, e, duyguları hakkında böyle gösterişçi e, tavırlara girmeyi, daha önce defalarca başarmış olmalar, Hatta çok ilginçtir, mesela bugün, e, şimdi burada da baş, daha dakika bir, gol bir, hemen fincancı katırlarını ürküteceğim ama e, arkadaşlar, İslam hukukunda mesela rol yapmakta mahir olan kişilerin şahitlikleri kabul edilmez. Yani rol yapmakta mahir olan kişiler diyeyim, siz onların kim olduğunu anlayın yani. Niye? Çünkü burada da rol yapabilir. Yani aynı, aynı e, adam e, efendim aynı günde 2-3 tane dizi setinde farklı farklı karakterlere bürünüyor ve onları canlandırabiliyor değil mi? E, o zaman mahkemedeki şahitliğine nasıl güveneceksiniz diyorlar. Yani bu klasik bir fetva tabii. Bugün bu artık ne ise hukukuna kimse bakıyor ne de onun kriterlerine kimse bakıyor. E, bugün hani rol yapmak mesela bir şeyken, e, ahlaki bir kusurken Hani bugün çok sizi çok iyi yerlere getiren <gülüyor> topda çok iyi yerlere gelebileceğiniz e, üzerine eğitimler aldığınız değil mi şeyleri var eğitimleri var yani eğitimler aldığınız bir e, meslek dalı haline gelebiliyor e, bu rol mesela kadınlar rol yapmada e, biraz daha mahirdir derler kabul eder misiniz bilmiyorum. Eee şu açıdan ben onu makul buluyorum. Çok ama üzerinde düşünüp araştırdığım bir konu değil yani kimse. Şimdi öyle konulardan bahsediyorum ki hepsinden de korkuyorum bahsetmeye. Ama gene de bir taraftan bir deli tarafım var. O da diyor ki aman boş verse öyle diyor yani. Ne olacaksa olsun diyor yani <gülüyor> bir taraftan. Şimdi arkadaşlar yani kadınların aileye ne tepki veya kadınları zor durumda bırakacak. Tek bir cümle bile söyleyemezsiniz bugün. Ama e, neden kadınlar e, rol yaparlar ve bu konuda mahirdirler? yani ne, Neden öyle deniyor? E, mesela işte psikolojide hislerinin daha ağırlıklı olarak kadınlarda ortaya çıktığını ve bunun pek büyük bir kısmının da e, rol icabı olduğunu söylüyorlar. Çünkü arkadaşlar tarih boyunca kadınlar İstemilerini kabul ettirebilmek için hep çok iyi dökmek zorunda kalmışlar. Hep böyle yönetilen olmuşlar. Hep başlarında biri olmuş. Ee, hala da öyle değil mi? Ya babası var ya kocası var ya işte patronu var yani biri var ya kabile reisi var artık hangi şekilde yaşıyorsanız. Ya yani evde büyük dede var, e, otoriteyi temsil eden biri var. Ve bir isteğinizi alabilmek için bu maddi bir şey olabilir, bir ziynet olabilir ya da bir yere gidebilmek için mesela ailesini ziyaret edebilmek. Şimdi e, yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar, aşağı aşağı memlekete kız vermesinler türküsü var ya arkadaşlar. Bir köyden öbür köye gelin gittiği zaman kız artık bayramdan bayrama kendi anne babasını görecek. İkisinin arasındaki mesafe ne kadar? Yürüyerek bir, bir buçuk saat arkadaşlar. İki köyün arası. Ama artık bir daha sadece bayramdan bayrama gelebilir. O da her bayramda da değil yani. Dolayısıyla böyle bir koşullarda yüzlerce yıl yaşadığı için kadınlarda böyle isteklerine ulaşmak için böyle işte çok ağlamak kolayca ağlamak kolayca bayılmak <gülüyor> efendim böyle bir takım ayılıp bayılmak bir takım haller bizim köylerde onun başka isimleri vardır çok böyle geliştirilmiş yani bu konu gelişmiş ne yazık ki dolayısıyla. Bu aşırı despotluk, aşırı otorite veya korkutma, işte ikisi zaten aynı madalyonun iki yüzü yani. Bunlar karşımızdaki insanı arkadaşlar sahteciliğe sevk eden şeyler. Tabi burada yani haşa Hazreti Yakup'un onlar üzerinde aşırı bir otorite kurmasından bahsetmiyoruz ama gelip ne diyecekler akşam yani babalarına? Baba biz Yusuf'u kuyuya attık falan mı diyecekler. Zaten öyle derlerse hemen gidip bulunur Yusuf. Yani amaçlarına zaten ulaşamazlar. E, dolayısıyla çok kolayca böyle ağlayabiliyorlar. Bunlara ne diyoruz biz arkadaşlar? Timsah gözyaşları diyoruz. Hani hem iyi hem de böyle ağlıyormuş gibi. Alını. Efendim e, bir, bu bir duygu sömürüsü yani. Ve e, diyorlar ki geldikten sonra ağlayarak, affedersiniz. ağlayarak geliyorlar Sonra da diyorlar ki 17. ayette ya ebane inna anlatıyorlar şimdi hadiseyi. İnna hep neredeyse bir bu. Biz yarış yapmaya gitmiştik. Kendi aramızda müsabaka yapmaya gitmiştik. ve Yusuf'u indemn ve Yusuf'u da erzağlarımızın yanında bıraktık. Yani orada çünkü kırsaldalar, açık alanlar. E, Kurt onu yemiş. Şimdi bakın <gülüyor> Burası da manipülasyonun zirvesidir arkadaşlar. Ama sen bize zaten inanmazsın. Biz sadıklardan bile olsak. Yani biz doğru söylesek bile sen zaten bize inanmazsın ama olay böyle oldu. Kendilerini ele, ele veriyorlar ama şöyle. Yani çok akıllıca bir cümle bu. Yani ben niye konuşuyorum ki? Sen zaten bana inanmazsın. Deriz ya. Hani bu nedir? Karşımızdakine nasıl desin yani inanmam diye şimdi, değil mi? Evet zaten sana inanmam. Nasıl desin ki? Onun ne alakası var ya? Bir anlat bakalım. Ne, neden inanmayacakmışım? Hani diyesi gelir insan. Yani karşı tarafı birine ne anlatsa inanmayacak pozisyonda bırakmak istiyorlar ki o, o pozisyonu reddetmek için onlara inansın. Bilmem anlatabildim mi burayı arkadaşlar? <gülüyor> Burası çok ince bir manipülasyon. Ve alâ kamil sihî bide min Ve gömleğinin üzerinde, Hazreti Yusuf'un gömleğinin üzerinde şeyle geldiler. Yamancı bir kanla, sahte bir kan sürmüşler gömleğin üzerine. Ee, hale, Yakup dedi ki, bu Yakup aleyhisselam arkadaşlar, işte bugün biraz onun karakteri, ahlakı üzerinde durmaya çalışacağız. Anlamaya çalışacağız yani. Ee, herkes, daha önce de defalarca bunu söyledim, herkes bu kısaya Yusuf kıssası diye bakar. Ben de öyle bakardım. Artık Yakup kıssası diye bakıyorum, yaşım ilerledikçe. Yani çocuk çocuk sahibi oldukça. Çünkü aslında bizim dikkatimizden kaçmış, hep o genç bakışıyla bakmışız. Yusuf'un ahlakına, Yusuf'un iffetine falan odaklanmışız. Fakat bir ebeveyn olarak, Yakup, gerçi eşinin ismi hiç geçmiyor, hiç bahsedilmiyor kıssada ama Yakup ve eşi diyelim, nasıl baktılar yani Yusuf'un kaybolmasına? E, mesela, be, evet defalarca söyledim, tekrar söylüyorum. E, Allah Teala'nın onları tabi tuttuğu imtihana bakın ki, ee, en çok sevdikleri çünkü kıssada da bu defalarca geçiyor en çok sevdikleri oğulları çok küçük yaştayken ortadan kayboldu ve onu ortadan kaldıran diğer çocuklarıyla birlikte ömürlerinin büyük bir kısmını geçirdiler yani biliyorlardı da üstelik çünkü bildiklerini nereden anlıyoruz şimdi diyecek ki Hazreti Yakup, Yakup ee, onları dinliyor Sonra diyor ki, ben emra. Hayır, sizi nefsiniz kötü bir iş yapmaya sevk etmiş. Yani siz nefsinize uymuşsunuz. Ayrıca anlattığınız gibi değil. Burada nefsinize uymuşsunuz. Yani e, Kur'an'da geçmiyor ama müfessirler buna çok temas eder. E, Hz. Yakup demiş ki orada gömleğe bakıyor. Gömleğin üstüne bir kan sürülmüş. Diyor ki bu kurt ne kadar merhametliymiş ki? Ee, oğlumu yemiş ama gömleğini parçalamamış. Çünkü onu akıl edememişler. Şimdi arkadaşlar ben çok polisiye e, okurum, izlerim, çok severim yani polisiyeyi. Ee, her suçlu, en kompleks e, suçlarda bile her suçlu bir iz bırakır. Bırakmaması imkansızdır yani. Mükemmel suç diye bir şey yoktur. Yani kusursuz suç yoktur. Mutlaka bırakır. Aklı seviyesinde bir de soğuk kanlı yani daha soğuk kanlı olması lazım ki bütün delilleri örtsün arkasında iz bırakmasın. Daha böyle panik işte daha acemi mesela e, suçlular mutlaka arkalarında çok kolayca çözülebilecek şekilde deliller kanıtlar bırakırlar. İşte burada da her şeyi dünya düşünmüşler. hani Yusuf'u öldürmeyelim ortadan o oh, hem katil olmayalım ama hem ondan kurtulalım. İşte babamıza da ne diyelim? Şöyle diyelim. Anakişe gömleğini çıkaralım götürelim falan her şeyi düşünmüşler ama bir noktayı atlamışlar. Ee, yani bu kurt gömleği parçalamadan Yusuf'u nasıl yedi? Ee, şimdi bir de bir şeye daha temas edeyim. Bak o da burada, ilk defa burada aklıma geldi arkadaşlar. Zaten eğer bir iş bütün büyük bir grup tarafından yapılıyorsa... Orada bir hususun atlanmaması imkansızdır. <gülüyor> Nereden biliyorum bunu arkadaşlar? Büyük davetlerde, mevlütler, cenazeler, düğünler gibi organizasyonlarda eğer mutfakta, mutfakta çalıştınız mı? Böyle 50-100 kişiyi ağırladınız mı? Siz mutfakta durup. Mutfaktaysanız ben de çok yaşadım bunu. Yani bizim çok kalabalık gelen gidenimiz olurdu evimizde. Eğer bir kişi bütün şeyi ...süreci yönetmiyorsa... ...her kafadan bir ses çıkıyorsa arkadaşlar... ...orada müthiş eksiklikler olur. Ama mutfakta 10 kişi var... ...hizmet eden. O yüzden ben şöyle derim... ...tabii çok büyük misafirlerde... ...yardıma ihtiyacınız var da... ...şöyle 10-15 kişilik bir misafirde... ...Allah aşkına... ...siz benim mutfağıma girmeyin... ...oturun... ...ben de size geldiğim zaman oturayım... ...benden yardım beklemeyin... ...böylece... Yani ben size gelince çalışacaksam, siz de bana gelince çalışacaksanız ne anladık bu misafirlikten değil mi? Herkes sürekli çalışıyor. Ne anladık bundan yani? Elimiz ayağımıza karışmasın, bir sıraya koymuşuzdur. Ha çaylar, bardaklar, servis yapılacaksa tamam orada yardım edebilirsin. Çünkü o organizasyon gerektiren bir şey değil. Ama çay demlemeyi bana bırakın. Yani yeni çay demlenecekse onu ben demleyeyim şöyle i̇şte düşünülecekse tatlısının sırası bilmem ne onu ben yapayım çünkü çok fena karışıyor arkadaşlar ee, ya da e, rollerin çok iyi belirlenmiş olması lazım yani mesela orada tabi bilmiyoruz bu şeyi nasıl yaptıklarını da e, işte sen delilleri yok et, sen şunu yap, sen şunu yap diye bir iş bölümü yaptılar mı, yapmadılar mı onu bilmiyoruz bu yani kalabalıkta e, işlerin Herkes her şeyden sorumluysa, bazı şeyleri hiç kimse yapmaz. Herkes her şeyden sorumluysa, bazı şeyleri hiç kimse yapmaz arkadaşlar. Onun için kimin ne yapacağının belli olması lazım. Kim neyden sorumlu, sen salataların soslarını koyacaksın, sen işte çay servisinden sorumlusun, sen böreği ısıt, ısıt sıcak gelsin sofraya, sen ondan sorumlusun. Herkes işini bilirse, Kalabalık bile olsa işler düzenle yürür. Bu e, iş bölümü konusu arkadaşlar bir zeka konusudur. Ben gittiğim bazı evlerde falan bakarım. Bazen mutfak doludur. Yani her şey vardır ama ortaya hiçbir şey çıkmaz doğrudur. Mesela bir cenazede veya ne bileyim bir başka bir, e, büyük bir kalabalıkta. Niye? Organize etme becerisi olmadığı için. Yani organize etmek e, apayrı bir... Ee, zeka, beceri, yetenek ister. Şimdi buraya kadar olanı anladık. Yani Hazreti Yakup farkında. Peki birazcık empati yapın arkadaşlar. Yani çocuk kaybettiniz mi hiç? Bu arada onu sorayım. Yani çok kısa süreli de olsa ben de kaybettim. Yani kaybetmeyen çok az. Yani böyle iki dakikalığına, üç dakikalığına böyle ee, korkunç bir şey. Değil mi? O anda o iki 3 dakika size bir yıl kadar gelmiyor, ömrünüzden bir yıl gitmiş olmuyor. Yani bir çocuğu kaybettiğiniz anda. Ee, kaç tane senaryo yazıyorsunuz kafanızda? Binlerce yani. Hani şöyle, öfenden daha fazla varmış Evet, kayıp. Onu ben şuradan biliyorum efendim. Ee, ...depremde... ...çocuğunu kaybeden bir anne vardı. Yani ölüsü ve dirisi bulunamadı... Gölcük'teki depremde. Ee, en sonunda... E, ...kendini yitirdi yani. Aslında o ölüydü. Çünkü biri olsa illa bir yerden çıkardı. Hadi bilemedin... ...üç ay, dört ay yani bir hastaneye mi düştü... ...bir yere mi düştü? Tabii o anne hiç öyle demiyor arkadaşlar. Belki hafızasını kaybetti diyor. Belki bir yerlerde diyor şu anda ama... ...ben ona ulaşamıyorum diyor... Yani korkunç bir şey. Kayıp, yani bir kaybettiğiniz birinin veya ben ölümü kayıp olarak görmüyorum bu arada arkadaşlar. Ölümek, işte dilimize alıştı. Annemi kaybettik diyoruz mesela. Ya kaybettik nasıl bir şey ya? Yani annem irtihal etti. Eskiden öyle denirdi. İrtihal, yolculuk demek. Annem yolculuğa çıktı yani. Asıl büyük yolculuğuna çıktı anlamında. Efendim, ölümde işte mezarını bilmek var ya, nerede olduğunu bilmek, akıbetini bilmek. Tabii moralinizi bozmayayım ama bu kaybın nasıl bir şey olduğunu anlatan filmler falan vardır. Böyle bakarsanız, kendiniz yaşamadıysanız bile oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi, oğlu yok yani. Bir de diğer çocuklar bir bahane uydurup geldiler. Anlaşılıyor ki, çok akıllı tabi Hazreti Yakup, yani onlar yok etmişler. Hiç hesap sormuyor arkadaşlar. Yani buraya ne diyorsunuz? Hiç onlara hesap, yani hiç onları, hiç demeyeyim bak. Gâhâde bensem velednekum en pusukum Hayır, tersine siz nefsinize uyup bir iş yapmışsınız. Yusuf'un rüyası da var. Heh, nefsinize uyup bir iş yapmışsınız <gülüyor> diyor. Ee, şunu da unutmayalım arkadaşlar. Bu kısmı en başta da söyledim. 99 cümle. Yusuf Aleyhisselam bütün hayatını 99 cümlede anlatıyor allah Teala. Kaç yıl? Bilmiyoruz babasıyla kavuştuğunda kaç yaşıları. En az bir 30-40 yıl. Yani 30-40 yıllık bir hikayeyi 99 cümlede Anlatıyor. Bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Çok çok özet. Bu anlatılan çok çok özet. Yani geldiler çocuklar ağlayarak işte dediler ki bu baba bu Yusuf'un gömleği bak Kurt yedi kardeşimizi dediler. Yusuf da hmm o iş öyle değil sizin siz nefsinize uymuşunuz dedi. Öbür tarafa döndü ve bitti mi o akşam? Yani hiç başka bir şey konuşulmadı mı? Bence konuşuldu. Bu özet yani. Bu konu ama fikirleri Cenab-ı Hak bize veriyor. E, fakat ne anlıyoruz buradan? Yani bir tevbil yok, bir azarlama yok, bir cezalandırma yok. E, efendim, fakat şey var, yani farkındayım. Yaptığınız işin farkındayım diyor. Fakat hiç aşağılamıyor ve cezalandırmıyor. Bu nasıl bir şey arkadaşlar değil mi? E, Kur'an-ı Kerim'de mesela gençlik döneminde işlenen suçlarla ilgili. Hz. Musa'nın kazara bir adam öldürmesi var. Kazara. Yani şimdi Allah göstermesin, Allah göstermesin ama hani bir anlığına hayal edin. Oğlumuzun bir kavgaya karışıp kazara adam öldürdüğünü ve yurt dışına kaçtığını, arandığını, arananlar listesinde olduğunu hayal edin. Bu çocuğu peygamber olarak gönderir miydiniz siz? Tekrar. Hani sizin oğlunuz olmaz. Yani biri var, bir genç var. Cinayete karışmış, yani adam öldürmüş, tamam istem dışı ama sebep olmuş yani, bir yumruk atmış, adam ölmüş ve aranıyor. Bir yere e, muallim, işte mübenliği olarak göndereceksiniz birini, onu seçer miydiniz? Seçer miydiniz yani? Yani Cenab-ı Hak bize bakın neler neler öğretiyor arkadaşlar, hiçbir evlat kötü değildir. Hata edebilir, bir suça karışabilir, yanlış yapabilir, ama evlat e, yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Tamamen sapkın, tamamen e, din düşmanı, vatan düşmanı olmadıkça. Çünkü onlarla da yolumuzu ayıracağım, ayırmamız gerektiğini söylüyor. Nerede? Bir bakın isterseniz Mücadele suresinin 22. ayet gelmesine bakın. Allah'a ve Resulüne düşman olan hiç kimseyi müminler sevemez. İsterse kardeşi olsun, isterse babası olsun, isterse evladı olsun diyor. Yani iman ayrışması yoksa suçundan, hatasından, günahından, eksiğinden dolayı hiçbir evlat dışarı atılmıyor. Hatta kötülenmiyor, hatta ondan ümit kesilmiyor. Anlatabildim mi? E, düşmanca, yani dine, imana, vatana düşmanca bir tavır almadığı sürece. O düşmanca tavır konusunu belki soracak olursunuz. Şimdiden <gülüyor> soruları engelleyeyim. E, arkadaşlar. 14-15 yaşındaki bir çocuk işte dine diyor, hakaret ediyor veya ne bileyim peygamber aleyhine olur olmaz, ipe sapa gelmez şeyler söylüyor vesaire onlara bakılmaz. Benim kanaatim artık bir yetişkin olduktan sonra bu konudaki yollarınızı, Beraber mi yürüyeceğiz, ayrı mı yürüyeceğiz bundan sonra hayatı? Yetişkin olduktan sonraya bakmak gerekir. Bu yetişkinlik yaşına giderek <gülüyor> yukarı doğru gidiyor. Bütün dünyada böyle. Arkadaşlar Amerikalı birisi erkekler diye bir kitap yazdı. Kitabın bir baskısının kapağında bebek arabasında sakallı bir genç oturuyor. Anne baba da onu sürüyor. Anne baba yaşlı, o bebek arabasını sürüyorlar. Böyle bir karikatür Yapmışlar. Yani yetişkin olma, hayatının sorumluluğunu üstlenme yaşı giderek ilerliyor. Şimdi bütün bunlar bir girişti Yarım saatlik bir giriş arkadaşlar. Asıl söyleyeceğim şey şurası. Bugün konuşacağımız şey. Hazreti Yakup diyor ki, ha, siz nefsinize uymuşsunuz, o iş sizin dediğiniz gibi değil ben anlıyorum ama bakın. Siz kötülük yaptınız, siz işte katilsiniz, siz çocuğumu ortadan kaldırdınız da deniyor. Şeytanı, şey, nefsinize uydunuz diyor. Yani kötülüğü nefse izah ediyor. Onların karakterine değil. Evet karakteriyle bütünleştirmiyor yani kötülüğü. Sonra diyor ki sabır ne güzel şeydir. Fesadrun cemil. Şimdi arkadaşlar keşke bunu söylemeseydim. Ne söylediğini söylemeseydim. Ama siz bir düşünün. Mesela çok acı bir haber aldınız. Yani o haberi bir yuttunuz yani, bir e, karşılaştınız, yüzleştiniz. Sonra ya sabredelim, e, haddinizi aşan bir söz etmeyelim, işte şikayet etmeyelim. E, sabır güzeldir der misiniz arkadaşlar? Güzel, evet. De evet, yani e, mesela bizim, bizim sabırla ilgili atasözlerimizi hatırlayın. Sabir acıdır ama meyvası tatlıdır. Değil mi? Sabır zordur yani. Hani birine, biz birbirimize sabrı tavsiye ederiz. Çünkü insanlar ziyandadır. Ancak sabrı ve hakkı tavsiye edenler hariç diyor ayeti kerime. Biz birbirimize sabrı tavsiye ederiz. Ama bunu da işte en başta söyledim. Çok böyle şey yaptılar. Teyze konuşmasına döndürttüler. Yani öyle algılıyorlar. İşte komşu komşuya gel. Sabret komşu boşver. Gelir geçer bunlar. Sen sabret, sen kendine hakim ol. İşte sen ee, filan... Ee, sabrı seç, Allah sabredenlerle beraberdir falan. Bu tavsiyeleri duymak istemiyor bugün insanlar. Onları başka kelimelerle söylerseniz e, kabul ediyorlar. Hele o şey sırasında, o ilk felaketle karşılaştıkları sırada ama Peygamber Efendimiz döneminde de öyle olmuş. Demek ki şimdi burada ikiye ayrılıyor insanlar arkadaşlar. Bir e, yüzleştiği olayın kendi üzerinde oluşturduğu duygusal baskıyla hareket edenler. Reaksiyoner ve fevri hareket edenler. Yani kızdırılınca kızan, üzülünce üzülen yani ve bu bunu kontrol edemeyen. Şimdi duygularına hakim olmak, duygularını kontrol etmek falan deyince de biraz böyle şey farklıydı. De, duyguları regüle etmek deyince çok kabul edilebilir oluyor arkadaşlar. Bugün bunu herkes duyguları regüle etmek olarak biliyor. Bir de arkadaşlar bu işe regüle edebilenler diyelim. Yani duygularını eskiden benim çocukluğumda regülatör diye bir alet vardı. Var mı? Bunu hatırlayanlar arkadaşlar 70'li yıllarda doğanlar yani 60'lı 70'li yıllarda. Çünkü çok fazla elektrik voltaj gibi çıkması olur. Elektrikli aletlerimizi regülatöre takardınız. Yani direkt fişe değil. Yani bozulmasın diye. Şimdi duyguları regüle etmek de o demek. Voltaj yükseldiğinde düşürüyor, az geldiğinde yükseltiyor. Duygularını ona göre ayarlıyor. İkinci grup, işte arkadaşlar bu ayarlamayı yapabilenler. Onu neyle yapabiliyoruz? Sabırla. Yani duygularımızı neyle ...kontrol altında tutabiliyoruz. Neyle hakim olabiliyoruz? Hangi ahlaki nitelik, hangi karakter özelliğiyle sabırlı olup olmadığımızla? İşte bu yüzden sabır güzel. Çünkü güzel davranışları ancak onunla başarabiliyorsun. Hem daha sonra hoşlanmayacağın, üzüleceğin... ...ya keşke orada öyle davranmasaydım diyeceğin şeyleri yapmamış oluyorsun... Böyle geriye dönüp baktığında ya orada nasıl kendime hakim olmuşum ben? Nasıl tutmuşum kendimi? İyi ki ağzımdan kötü bir şey çıkmamış. Hani mesela diyebiliyorsunuz. Asıl bunu nerede diyeceğiz arkadaşlar? Kıyamet gününde. Eğer böyle kendimize hakim olabildiğimiz anlar varsa onların mükafatını, onları kendimizi tutmasaydık neler olabileceğini gördükçe inşallah orada daha da kendimizi şey yapacağız yani takdir edeceğiz. Buyurun. Bir şey gelecek misiniz? <gülüyor> evet. değil mi? Ha, tamam, <gülüyor> tamam, peki, evet, değil, değil, değil bir, bir şey falan. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ha, siz ilk grup danssız hayaller. Deşifre etmeyin kendinizi ya, Haksızlık da etmeyin. E, dua edelim inşallah hepimiz birbirimize. Fesham Brun Cemiyi beni çok etkiliyor arkadaşlar. Yani diyor ki, e, ne yapalım? Sabredeceğiz. Ne yapalım? Dişimizi sıkacağız. Ne yapalım? Hani ne gelir evden? İşte ot, yani ağlıyor, diyor ama hesabın cennini de arkadaşlar söylüyor yani. Sabır çok güzel bir şeydir diyor. Sabır ne kadar güzeldir diyor. Buna odaklanmanızı istiyorum. Yani mesela böyle bir anda nasıl acı bir sevdiğinizi Evet. Her şeyi biliyorsunuz ama istemsiz o içinizden gelen o Duyguyu da bastıramıyorsak. Acizane kanaatin. işte duygunun altını çiziyorsunuz. Ben arkadaşlar e, bunu her zaman çok mümkün görmüyorlar. Çok olası bulmuyorlar ama ben bu kanaatliyim arkadaşlar. Arkadaşlar e, böyle kritik durumlarda duygularımızın farkında olalım ama hareketlerimizi akımla yapalım. Hareketlerimizi akılla yapın. Yani aklınızı, e, hayatınızı kumandan tayin edin. Anlatabiliyor muyum? Evet. Akıl e, duyguları yönetmelidir arkadaşlar. Yani şu anda çok üzüldüm, yıkıldım falan diyoruz ya. Mesela o duygularımızı tarif ederken seçeceğiniz kelimeleri bile çok bilinçli seçmenizi <gülüyor> tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü e, o e, duygularımızı tarif ederken kullandığımız kelimeler duygularımızın şiddetini belirliyormuş. Buna kelimelerin biyokimyasal gücü dedi. Peki hocam sabırlı olmak ki bir şey değil midir? Evet fıtri bir zemini vardır ama öğrenilebilen bir davranıştır. Fıtri bir zemini var. Yani mesela daha benim tahminim, yanlış bir şey söylemeyeyim ben... E, e, psikolog değilim, işte mizaç üzerine çalışan bir uzman değilim, kendi tahminimi söylüyorum. Daha sakin ve içe dönük olanların sabretmeye daha mütemail oldukları. Çünkü zaten onlar hani böyle pat pat pat konuşmadıkları için, böyle pat pat davranmadıkları için doğuştan bu konuda bir avantajları olduğu kanaatindeyim. Ama hani o sabır mı yoksa zillet mi? Şimdi oraya geleceğiz işte arkadaşlar. Her ke susuş sabır değildir. <gülüyor> Her susuş sabır değildir. Zillet, zillet de olabilir bazen susmak. Şimdi diyorlar ki alimlerimiz arkadaşlar, sabır üç alanda gereklidir insana. Ee, bunlarla ilgili <gülüyor> sorularınız olursa lütfen ilerlemeden sorun. Bir, herhangi bir işi yaparken sürece riayet etmek için sabır gerekir. Şimdi bak böyle yazınca bu böyle çok önemli bir bilgi gibi. Aslında ne biliyor musunuz? Hamuru mayaladınız. Tarihte diyor ki iki saat beklet. Yarım saat bekletirsen sadece o hamur kabarır. O poğaça kabarıp öyle puf puf olmaz. Anlaşıldı mı? Sürece, tabii, sürece riayet et diyor. Yani hamur şu kadar da kabarır. Onun sürecine riayet et. Bu arada parantez açıyorum. Hızlı kabarmasını istiyorsanız fırını 50 dereceye ayarlayın <gülüyor> ve fırına koyun. <gülüyor> yani <gülüyor> en azından bunu düşünür yani. Daha sıcak bir yerde daha çabuk kabaracağını düşünebilirsiniz. <gülüyor> evet. Ama en azından bekleyin bekliyorsun yani. Yine bekliyorsun ama bir de sürece de riayet ediyorsun. Yani akılla süreci hızlandırıyorsun. Akımla süreci hızlandırıyorsun. Mesela başka sürece riayet etmek, kilo vermek istiyorsunuz. Ne kadar kilo vermeniz lazım? Uyduruyorum, 20 kilo. Doktor dedi ki dizlerin için 20 kilo, hadi 20 bilemedin 15 kilo kesin yani vermen lazım dedi. Bir haftadan sana 15 kilo verdirecek program mı? daha makul, yoksa bu 15 kiloyu en az bir 3-4 ayda verdirecek durumlar. Yani iş, her işin arkadaşlar bir doğası var. Sünnetullah denen kuralları var. Evet bunu hızlandırmak için bazen işte benim yaptığım gibi fırına koyarak, bazen e, ne bileyim iştahınızı kesecek önlemler olarak hani bir şeyler gibi onu hızlandırabilirsiniz ama ...sürecine gene de riayet etmeniz lazım. Yani fırına koydunuz 10 dakikada kabarmaz. Kesin bir defa bir en az yarım saat 45 dakika beklemen lazım fırına bile koysa. Bunun gibi düşünün. Yani bir işi yaparken sürece riayet edeceksiniz. Çocuk yetiştirmek, yemek yapmak. Yani mesela benim bir akrabam böyle demişti. Güzel yemek arkadaşlar, yemeğin suyu tencerenin kapağına hiç değmezse. Yani yemek pişerken Tencerenin kapağına hiç değinmeyecek. Bu ne demek? Kısık ateşle yavaş yavaş pişecek demiş. Demektir. Hani güzel yemek böyle olur. Onun yani sürecine riayet edeceksin. Kuru fasulye 10 dakikada olmaz. Yani akşamdan ıslatacağım işte sabah bilmem ne yapacağım falan filan. İkincisi arkadaşlar Allah'ın emir... Tabii siz bunu sadece yemek tarifiyle sınırlı düşünmeyin. Dil öğrenmek, spor becerisi, bir e, enstrüman, bir sanat eğitimi... Yani e, siz hiç HAT çalıştınız mı arkadaşlar? Hüsnü HAT. Hüsnü HAT çalışanlar varsa aranızda bilir. E, ne, o Elif deyi ne kadar da geçiyorsunuz? Ne kadar zamanda? Yani, ne kadar sürüyor? Anlatabiliyor muyum yani? O, her şeyin bir süreci var. Elinin alışması artık ona yatkınlaşması için kaç ders, kaç sayfa, kaç tane e, müsrette harcamıyorum biliyorsunuz. Hatta ne derler? haftaktan o kalem açarız ya devamlı hat yaparken o kalem açman şeyleri biliktirirlermiş kulaşılır ve cenazelerinin suyunu onunla ısıtırlarmış. Yani o derecede kalem hayatı boyunca yani o kadar kere kalem açıyor. Yani musiki işin aslar böyle, sesinin ses eğitimi böyle. Bir herhangi bir iş, bir hayvanı terbiye etmek, hayvan terbiyecileri efendim ne bileyim yani doğadaki bütün işler arkadaşlar. Bunların hepsinin e, bir süreci var. <gülüyor> o sürece riayet etmek için sabır gerekiyor. Şimdi buradan ne anlıyoruz? E, Hanımefendi sordu ya, bazı insanlar hani doğuştan yeteneklidir. Ben bazı insanların doğuştan daha avantajlı olduğunu kanaati değil ama e, eğer bir duygu arkadaşlar bize emrediliyorsa Kur'an'da o duyguyu biz yönetebiliriz demektir. Çünkü elinizde olmayan bir şeyi Allah emretmez. Buna muhali emretmek deniliyor. Yani Allah muhal olan şeyi emretmez. İnsanın elinde değil. Mesela diyoruz ya, mesela diyoruz ki, ya affedin bak, insanları affedin diyoruz, elimde değil hocam diyor. Elinde olmasaydı, fa'fu diye Kur'an'da yirmiden fazla ayet var. Affedin diyor. 20'den fazla emir var Kur'an'da affetmekle ilgili. O zaman Allah insana elinde olmayan şeyi mi emrediyor ya? Yani? Allah insana elinde olmayan hiçbir şeyi emretmez. Sen o sana zor geliyor. Biraz çalışman, daha çok çalışman gerekiyor o konuda. Yani mesela birine matematik kolay gelir, birine dil öğrenmek kolay gelir. Birine resim yapmak çok, gözü kapalı resim yapar, öbürü çöpadan bile çizemez. Yani yetenekler farklı farklı ama herkes çalışarak bir noktaya gelebilir. Ee, şimdi bu işleri yaparken sürece riayet etmek e, ve sabır da öğrenilen bir davranışsa arkadaşlar, o zaman çocukları yetiştirirken eğer sabrı onlara beklemeyi, süreye riayet etmeyi, bir işin gerektirdiği sürece riayet etmeyi onlara öğretebilirsek, ki işte bu tekne orucu dediğimiz şeyler, çocukları küçük yaşlar azar azar alıştırmak, işte ne bileyim günde bir vakitte olsa 5-6 yaşlarından sonra namaz kılmak, çünkü bir, mesela iki rekatlı bir namaz 3 dakika falan sürer. Bir çocuk 3 dakika konuşmayacak, başka hareket etmeyecek, Kıbleden başka bir yere bakmayacak. Yani öğretiyorsunuz. Bu nasıl bir odaklanma eğitimidir? Düşünsenize bunu yani her gün 3 dakika yapan bir çocuğun nasıl avantajlı bir duruma geldiğini düşünün. Bunları işte çocukları, Montessori falan denilen şeyler de bunlar. Çocukları hayatınıza dahil ederek bu beklemeyi, işlediği kurallığına uyarak yapmayı, kendine hakim olmayı, öyle hop diye her şeyin olmayacağını... Ee, ne bileyim bir poğaça nasıl yapılıyor yani poğaça yaparken yanınızda dursun size bir şeyler getirsin götürsün gözlemlesin onu nasıl bir şey bir, e, ondan o poğaçanın oluşumuna kadar ne kadar vakit geçtiğini görmesi yani sabrın hayatın işleri içerisinde öğrenilmesi için çok önemli bir e, hakikat bu yani herhangi bir işi yapman için o işin sürecine riayet etmen gerekiyor burada sabır gerekli İki, Allah'ın emir ve yasaklarına uymak konusunda nefsine hakim olabilmen için sabır gerekli. İşte demin dediniz ya namaz sabır gerektiriyor, oruç sabır gerektiriyor. İlla böyle kendini tutmak diye düşünmeyin. Mesela arkadaşlar size vermek zor gelmeyebilir. Ama birine bir şey vermek çok zor gelen biri zekat verebiliyorsa kendine ne kadar hakim bir düşünün yani. Nasıl zorlanıyor aslında vermekte? Ama Allah emrettiği için veriyor. Allah'ın emir ve yasaklarının farklı farklı alanlarda olması. Bakın, düşüncelerimizle ilgili yasaklar var. Nedir? Söyleyeyim. Vela fecesse su. Kimsenin özel hayatını merak etmeyin diyor. Bak düşün, hakim ol kafana yani. Merak etmeyeceksin. Su izandan kaçının diyor. Soruyu nedir? hakkında delil olmadığı halde birisi hakkında kötü düşünmek. Kötü düşünme kimse hakkında diyor. Yani düşüncelerin senin elinde. Aklına bir anlık gelebilir, onu hemen uzaklaştıracaksın. Bir anlık gelenden sorumlu değiliz. Hatır deniyor ona. Hatırlardan sorumlu değiliz arkadaşlar. Onun peşine takıldığımız zaman sorumluyuz. Düşünceler konusunda emirleri var. Duygular konusunda emirleri var. Demin mesela iki tane söyledim. Bir i̇şte şey Allah'a ve Resulüne düşmanlık eden kişiyi sevemez. Bak sevilmesi yasak olanlar var. Sevilmesi farz olanlar var. Yani sevmek kontrol edilebilen bir şey. Senin elinde yani. Elimde değil diyor ya. Mesela ben gençlere diyorum ki e, bu karşı cinsle ilişkiler konusunda işte hocam elimde değil falan. Arkadaşlar diyorum bakın. Bir insan bir insanı 15 gün boyunca aralıksız düşünse kaşı nasıldı, boyu posu nasıldı, yürüyüşü, endamı nasıldı, işte şu nasıldı, bu nasıldı, saçları nasıldı falan diye öyle hep düşünse gece gündüz yaşı kaç olursa olsun arkadaşlar 15 gün sonra aşık olur. Yani bu düşünerek sizin hayal ederek ürettiğiniz bir şeydir. Ben böyle düşünüyorum. Ben böyle düşünüyorum. Daha başka meşri bir başka olanlar başka türlü düşünüyorlar. Ben bizim e, irademizin Aklımıza ve duygularımıza söz geçirebileceği kanaatindeyim yani. Ben bu kanatdayım. Çünkü öyle olmasaydı Allah Teala bunlarla ilgili emirler koymaz. Davranışlarımızla ilgili kurallar var. İşte afla ilgili şey söyledim, duyguları söyledim. Davranışlarımızla ilgili zaten baştan başa hani dini kurallar, baştan başa davranışlarımızla ilgili. Değil mi? Namaz, beş vakit namaz, oruç, zekat, hac. Bunlar hep zahir yönü olan ibadetler, efendim. Ee, ...ayaklarımızın nereye yürüyeceği... ...ellerimizle... ...mesela bir marka sebet eğdiği kuruluyor. Sizin işte cenneti de cehennemi de neyle kazanıyorsun... ...bu ellerinle diyor. Yani ellerinle dediği yaptıklarınla. Yaptıklarınla kazanıyorsun. Ve sabrın gerekli olduğu üçüncü alan... ...arkadaşlar hayat hayat karşısında. Kaderle ilgili konularda. Sabır gerekli. Çünkü... Allah-u Teala ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yani son zamanlarda bunun örneklerini kendi hayatımda, etrafımdakilerin hayatında o kadar açık seçik görüyorum ki. Hani tabii ki onu sizinle paylaşamam. Çok özel şeyler ama çok net. Hani böyle yoruma falan ihtiyacı yok. Ne biliyor musunuz arkadaşlar? En iddialı ve hassas olduğun konu neyse onunla imtihan olmuşsun. İmtihan sorun oradan gelir. Birisine düş, çok düşkünsen o kişiyle imtihan olursun. Çok titizsen onunla imtihan olursun. Yani neyse, neye ben buna çok düşkünüm, bu benim için çok önemli. Ne demişsen, neyi düşünüyorsan onunla imtihan olursun. Hayatın zorlukları, hastalık, arkadaşlar Allah korusun, iflas, yani maddi zorluklar, sayın, e, ne bileyim insan her, her, şeye, e, her şey insan için... İftira, hastalığı söyledim. İftira, yani iftiraya uğrarsın. Hazreti Ayşe uğradı. Peygamberimizin ailesine iftira edildi arkadaşlar. İftira, evlatların olur, başka problem olmaz, başka problem. Kimisi varlığıyla imtihan oluyor, kimisi yokluğuyla imtihan oluyor. Her şeyle, her şeyle hayat bizi imtihan eder. Arkadaşlar, imtihan olduğunuz zaman şaşırmayın. Çünkü buraya zaten imtihan edilmek üzere geldik. Evet, Kur'an'da defalarca, bakın 60 civarında ayet, Kur'an-ı Kerim'de imtihandan bahsediyor biliyor musunuz? Biz bir iki tane zannediyoruz. İmtihan konusundan çalıştım Kur'an-ı Kerim'de, 60 küsur ayet imtihandan ve çeşit çeşit imtihanlardan bahsediyor. Mesela bunlar içerisinde benim en çok dikkatimi çeken arkadaşlar, Başkasına verilen nimet senin için imtihandır. Hem onun için hem senin için. Nasıl? Örnek vereyim arkadaşlar. Beceriksiz, çirkin, böyle laf iki lafı üst üste koyamayan, toplum içine çıkamayan nice kadınlar var kocaları gözlerinin içine bakıyor. <gülüyor> Bir de yani Bir de yani bakmaya Kıyamazsın her haliyle de böyle Nice kadınlar var aldatılıyor Aldatılan kadınlar Diyorlar ki bazen ben hocam işte ben Şöyle yaptım böyle ben dedim ki Ya hiçbirimiz prenses dayanabiliriz Bak o bile aldatılıyor yani. Yani Dolayısıyla İmtihan acayip bir şey Arkadaşlar Şimdi sen uğraşırsın Allah affetsin beni bir kazmayla. Ama öbürü, öbürü arkadaşlar böyle hani prenses gibi yaşar ve gözümden de kuzenindir komşumdur. Onun için bak bir de size verilen nimetleri, hayatınızdaki güzellikleri çok anlatmayın. Çok anlatmayın. İnsanlar kötü olduğundan değil. Bazıları diyor ki insanlar kötü. Hayır arkadaşlar. Üzmeyin ya. Üzmeyin insanları. Mesela çocuğunun başarısını çok anlatır anneler. Okul başarısını, işte ne öğrenmiş, ne ezberlemiş, işte kimisi hafız olduğuyla gurur duyuyor, kimisi sınavda yaptığı başarıyla, Bir yapmayın yani bak öbürü senin üç misilin uğraşıyor, senin yarın kadar bile netice alamıyor. Kıpta İsmail'de mazara vesiledir. Nasıl? Kıpta İsmail'de mazara vesiledir yani. Ne demek anlayamadım? Yani şey bir sebep oluyor bir karşına. Ha evet. Karşındakinin gözü kalıyor yani. Evet, evet. Gözü kalıyor. gıpta biraz daha olumlu bir kavram. Gözü kalıyor. İçi üz üzülüyor. Yani ben o nazarla bak ben nazar demedim. Nazarı siz düşünüyorsunuz. Ben karşımdakini üzmemek için diyorum. Nazarı değmese bile. Aa, ben daha farklı bir şey söylüyorum. Şimdi mesela benim bir komşum. Diyelim ki hiçbir nazik, beklediği bir nezaket var. Hiç görememiş o nezaketi. Ben de ertesi gün, işte bir nezaket görmüşüm, ertesi gün komşuya kahve içen, ya ne oldu biliyor musun, Dur şöyle yapmış işim falan diye anlatıyorum. Yani diyelim ki beni çok seviyor, diyelim ki çok iyi bir insan, hiç nazarı değmez ama üzülüyor ya. Üzülüyor yani çünkü o yıllarca beklemiş ya olmamış. Ne bileyim, anlatabilirim işimdir inşallah arkadaşlar. İşte bir yemeği çok güzel yaparsınız, başkası yapamaz. Herhangi bir şey, herhangi bir şey, hayatın zorlukları karşısına eğer size verilmemişse, bak, size verilmişse kendinize saklayın. Size verilmemişse arkadaşlar, onu sabırla karşılayacaksınız. Orası karşılayacağız. Orası bizim denendiğimiz yer. Denendiğimiz yer. Şimdi biyografi okursunuz. Mesela işte ben de bir ailenin sekizinci çocuğuydum. Beni zaten istememişler. Adım da dursun bilmem ne. İşte böyle neyse yeter. Hani öyle bir şey. İstememişler. Ben işte yarı aç yarı top büyüdüm. İşte şöyle büyüdüm, böyle büyüdüm. ama şu anda kendisinden röportaj yapman bir insan olmuş. Sen de böyle yememişsin, yedirmişsin, özel okullara göndermişsin, hocalar tutmuşsun, bilmem neler yapmışsın yani. Ne din var ne dünya var. Hiçbir şey olmamış. Ne yapacaksın şimdi? Hiç. Arkadaşım, yani sağ, ıı, kolay bir şey değil bu. Kolay, Bakın bir hastalığa sabretmek daha kolay. Allah'tan geldi. Yani Allah'tan geldi. Diyeceğim. Ama diyeceksiniz ki sen tam bir hasta ol da bakalım böyle diyecek misin? Tabii. Bilemem. Yani çünkü öyle büyük bir çaresiz bir hastalıkla denenmedim. Ama hani benim fikrim bu. Şu andaki, masa başındaki fikrim yani. Hastalık, işte ne diyeyim, sosyal statü. Mesela ben köylü bir anne babadan doğdum. Şimdi bazıları diyor ki ah işte hocam diyorlar işte Fatih Sultan Mehmet devrinde yaşasaydık ya da şu devirde. dün ki ya muhtemelen ben o devirde de köylü bir anne babadan doğacaktım. Dolayısıyla o devirde bugünkü kadar böyle göç, şehirlere gitmek falan olmadığından vallahi daha başlarda bir yerde. Ee, saban peşinde işte <gülüyor> öküz peşinde hayatım böyle geçecekti muhtemelen. Onun için ben çok memnunum <gülüyor> devirde doldurum bakıyorum. Yani, e, çünkü, ya, çünkü hayır. <gülüyor> A, bak kader bu işte. Seni, beni Allah sarayda yaratmadı arkadaşlar. Muhtemelen o devirde de olsa paşa konu, bir paşa kızı olmayacaktın yani. E, Kaderinizle barışık olun. Köylülük Allah'ın yarattığı bir şeydir. Ana babanız, cinsiyetiniz, Allah'ın takdir ettiği, yani siz bir çaba sarf edersiniz ama bir de Allah'ın takdir ettiği şey, fizik özellikleriniz, bunlarla barışık olmak, razı olmak da sabrın bir parçasıdır. Hatta bence sabrın da üstünde rıza mertebesidir. Rıza Şimdi sürece riayet konusundaki sabırla ilgili birkaç ayetten size bahsedeyim. Ben numaraları söyleyeyim, siz bakın ben yani tek tek o ayetleri söylemem imkansız. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar 3 yerde En'am suresi 34, Araf 128 ve 137'de sabredenin zafere ulaşacağını söylüyor. Men sabara zafera var ya, kim sabrederse zafere ulaşır. Sabırla koruk helva olur bu atasözü. Koruk dediği şey ne arkadaşlar? Yeşil üzüm yani olmamış, olmamış an üzüm. O üzüm işte dalında ilk önce üzüm olur, sonra ilk önce oluşur, ham bir şekilde sonra olgunlaşır, toplanır, pekmez olur falan. Ondan sonra da helvaya katılır, helva olur. Yani ama bu neyle oluyor? Sabırla oluyor. Bilhassa arkadaşlar tarımla uğraşanlar sabrın ne demek? O yüzden onlar böyle daha yumuşaktırlar. Mesela hayvancılıkla uğraşanların mizacı daha farklıdır. Tarımla uğraşanların mizacı. Düşünün, e, eskiden tabii şimdi... E, pek çok teknoloji girdi işin içine. Çocukluğumdan ben hatırlıyorum. İşte Ekim ayı, boşuna Ekim denmemiş. Buğdayı serpeceksin tarlaya. Arkadaşlar, ta ne zaman çıkacak? Ağustos'ta. Bir dahaki Ağustos'ta. Temmuzda Ağustos'ta. O da don olmazsa, bilmem ne olmazsa, kurt böcek olmazsa, işte <gülüyor> yani kuraklık olmazsa, yağmur vaktinde yağarsa, olduktan sonra, ekinler olgunlaştıktan sonra yağmur yağarsa çürür olgunlaşmadan yağmazsa kurur. Yani hepsi vakti vaktinde olursa hep böyle havayı gözlerler. Havayı koklarlar. Onun için e, sabırla zafer arasındaki ilişkiye bu ayetler bahsetti, e, temas ediyor. Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara suresi 153. ayet Kerime, Bu çok meşhurdur. E, günlük dilde de çok kullanırız. maas ma'assâbirîn Allah sabredenlerle beraberdir diyor. Ee, düşmanla karşılaşınca sabır gereklidir. Mesela işte oraya hiç değinmedik. Hep kadınsı örnekler verdik. Yemek, içmek ve çocuk eğitimi vesaire. Bir de arkadaşlar yani mesela düşmana karşı bir strateji geliştiriyorsunuz. arası bir strateji. Kaç adı bu var? O stratejinin. Onu mesela yürürlüğe koyana kadar kimseyi açıklayamazsın. Çünkü açıklarsan stratejin bozulur. E bu sefer kendi halkın diyor ki niye bir şey yapmıyorsunuz? Yani e, orada kendi halkına karşı mahcubiyet var. Ya, aile reisleri mesela bunu iyi bilir. Hani Parayı idare etmeyi. Mesela benim babam her ay bütçe yapardı arkadaşlar. Okul yazar bile değildi. Bütün faturaların parasını ayırır. Odun kömür. Mesela odun ne zaman alınacak? Eylül'de. O bu sene odun aldıktan sonra bir dahaki seneki odun kömüre kadar odun kömür parası ayırırdı. Yani her ay, Çünkü onu bir aya yağarsan mahvoldun yani. Her ay azar azar kenara koyacaksın. Odun kömür parasını. Anlatabildim mi? O bütçeyi yönetmek, stratejiyi yönetmek az mesele değil. Düşmanla karşılaşınca sabır gerekir. Çünkü sabır sebat doğa ile birleşirse arkadaşlar zafere varır. Bölünün parçalanma ise gücünü ve devletini kaybetmeye varır. Bu da Enfa suresi 45-46 ve 65. ayetlerde anlatılıyor. Yusuf suresinde arkadaşlar, güzel ahlaki niteliklerin tamamı sabırlı olup olmamamıza bağlıdır. Yani aklınıza güzel ahlakla ilgili ne geliyorsa, hepsi kişinin kendine hakim olmasıyla yani sabırla mümkündür. E, aile eğitimiyle ilgili Taha suresi 132. ayet-i kerimede arkadaşlar Rızık için çalışmayı abartarak ailenin manevi eğitimini ihmal etme, önceliklerini iyi belirle ve gelecek kaygısıyla önceliklerinden vazgeçme. Yani bu Taha suresi 132. çok önemli bir ayettir. Ve nur ehleke bis salati bir aleyha ifadesi geçtiği için buraya koymuşum. Evet, mur salat ailene namazı emre rastla bir aleyha ve bu konuda çok sabırlı ol. Hiç vazgeçme yani çocuk çocuk çocuğuna namazı alıştırma çabasından hiç vazgeçme. Peygamber efendimiz evli kızı Hazreti Fatıma'yı bile sabah namaza kaldırmaya gitmiş arkadaşlar. Bak telefon yok, bir şey yok. Gidiyor kapılarına kadar. Sesleniyor. Namaza kalktım diye. Ee, Sonra vasfabir aleyhada secavet var. Devamında lanes emke Biz senden yazıp istemiyoruz. Ne alaka? Çünkü babalar diyecekler ki ben çocuk çocuğun namazla alıştırılmasıyla ben ilgilenemem. Çünkü ben sizin rızkınız için çalışıyorum deyip anneye havale edecekler e, o işi ki bu bir çelişkidir arkadaşlar. Anne hem merhameti hem otoriteyi temsil edemez. Ee, otorite gerektiren işleri ağırlıklı olarak babanın üstlenmesi lazım. Tabi bunun içinde bir otoritesi olması lazım evin içinde. Şimdilik de babalardan bahsediliyor yani. Ee, arkadaşlar işte o yüz, oraya bakarsınız. Taha suresi 132. adet. İkinci e, olarak ne demişti Bu birinci kısım. Yani bir işi yürütürken mesela çocuk eğitimi ne kadar kendine hakim olmayı gerektiriyor. Yani tabii ki çocuğun bir suç bir ya, yani yaşına göre arkadaşlar bir kabahat işlediğinde bedelini ödemesi lazım değil mi? Yani arkadaşının defterini yırtmış. Kendi harçlıklarından o defteri ödemesi lazım. İşte ağlıyor, zırlıyor, inkar ediyor bilmem ne tamam tamam deyip İçinden için parçalanıyor. O öyle azarlanırken veya işte ne bileyim, e, üzülürken. Ama o süreci sabırla kendini hakim olarak yönetmen lazım. O yaptığı kabahati kendisinin telafi etmesi lazım. Bedeli ödemesi lazım ki e, bir şey öğrenebilsin yani oradan. İkinci, sabrın ikinci gerekli olduğu yer konusunda ne demiştik arkadaşlar? Allah'ın emirlerine uyma. Ve yasaklarından kaçınma konusunda sabır. Ama yasakları, mesela gülbet etmeyeceksin. Basitlerinden başlıyorum. Zina etmeyeceksin, çalmayacaksın. Kimseye iftira etmeyeceksin. Yani birçok yasak, birçok demeyeyim. Birkaç madde aslında. Kur'an'da yasakları toplasanız 20-30'u bulmaz yani. Ee, birkaç şey var dikkat etmemiz gereken. Bunları yapmayacaksın. Bu da ancak kişinin kendine hakim olmasıyla ilgili. Neden arkadaşlar? Çünkü bu kötülüklerin kötü olduğunu biz biliriz. Size soruyorum arkadaşlar. Hiçbir din eğitimi almamış bir insan. Hiç. Hırsızlığın kötü olduğunu bilmez mi? Yalan söylemenin kötü olduğunu bilmez mi? İftira atmanın, insanlar hakkında mesnetsiz atıp tutmanın kötü olduğunu bilmez mi? Bana söyleyin zinanın, işte sayalım yani alkolün, fuhuşun, ne bileyim kötü olduğunu bilmez mi? Kötülükler aslında insan aklıyla bilinebilir. Ama niye peki din gönderiyor Allah Allahlerden? Çünkü insan arkadaşlar aklıyla bildiği o kötülüğü, kötülükten korunmak için dürtülerine hakim olması lazım. Dürtülerine hakim olma konusunda akıl yetmiyor yetmiyor. O yaptığı işin sonucunun, sonucunun ona sürekli hatırlatılması lazım. Yani şimdi mesela trafikte kavga etmiş birisi iki kişi dedim ki bu videoyu inşallah her yere yayınlarlar. Çıkmış arabadan kızmış, bizimkiler çok kahraman ya, trafikte kahramanlar yani. Çıkmış işte tartıştığı adamın arabasına tekme atmış. Tamam arkadaş? O da kameralarda tespit edilmiş adamın ehliyetine el konmuş. Ha, şimdi bütün gençlere diyelim ki bak trafikte birisiyle tartışırsan, arabandan çıkıp onun arabasına veya kendisine zarar verecek herhangi bir şey yaparsan ehliyetine el konuyor. Bak bakalım kaç kişi arabadan çıkıyor kızdığı zaman, kafası kızdığı zaman. Yani davranışlarının sonucunu... Nereye? işte e, vahiy bunun içindir. Böyle yaşarsan şuraya gideceksin, böyle yaşarsan şöyle olacaksın. Yani bazıları o kadar dürtüseldir ki su sonucu da göze alır. Hiç umrunda değildir. Yani o anda rahatlaması önemlidir. İşte onlar arkadaşlar, e, yani ağır konuşmak istemiyorum, Biz hepimizin öyle olduğu anlar vardır. Az veya çok. Ama bilelim ki o anlarda insandan çok hayvana yakınız. Aşırı dürtüsellik. Yani evet akıl işe yaramıyor, iman işe yaramıyor, vahiy işe yaramıyor. Yani cennete cehennemi anlatıyorsun işe yaramıyor. Kanunları söylüyorsun işe yaramıyor. Ya bak akraba küs olur işte insanlar bunu yapma diyorsun. Sorun çıkar ailede diyorsun hiçbir şey işe yaramıyor. Yeter ki o rahatlasın yani. O, o küfrü yapsın, o kavgayı yapsın, rahatlasın. Aa, o içinden gelenleri bir söylesin. Bazıları böyle. İşte o zamanlarda bilelim ki arkadaşlar bu iman, akıl gibi üst değerler, o hayvani nefsini yönetemediği zamanlar biz insandan çok aslında hayvana yakınız. E, bu bölümle ilgili ayetler arkadaşlar e, Allah'tan gelen emirlere uyma konusunda ancak sabırlı olanların e, başarılı olabileceğini, kendine hakim olanların yani başarılı olabileceğini ve bu sabrı ermek için de dua etmek gerektiğini yalnız unutmayın ortada bir imtihan konusu yokken dua edilmez sabırla ilgili. Yani hiçbir olay yok Allah'ım sabır ver diyorsun. Peygamber Efendimiz uyarıyor böyle dua eden. Hazreti Ali var ben yani olmuyorsan ona diyor ki durup dururken sabır istersen sabredilecek şeyi de istemiş oluyorsun Yani durup dururken sabır isteme ama bir şeyle karşılaştın. ''Ya Rabbi sabır ver, Ya Rabbi dayanma gücü ver, Ya Rabbi senin razı olmayacağım bir hareket yapmayayım, kendime hakim olayım.'' Hatta o yüzden mesela ilk duyduğunuz anda sizi üzen, kızdıran, duygularınızı alt üst eden bir şeyi duyduğunuz anda hemen kalkın, abdest alın, namaza durun, yürüyüşe çıkın. Mesela Peygamber Efendimiz'in yaptığı şeylerdir bunlar. Bir harekete geçin, yani tepkinizi daha sonra verin. Bir beş on dakika geçsin. Eğer hemen tepki verirsen arkadaşlar o işte orada büyük ölçüde sabırsız hareket edeceksin. Bu yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadise anlatılır. Ben o hadise sonunda söylediği sözü e, çok severim. Yani her zaman başarılı olamıyorum ama bunun da bir yolunu buldum size söyleyeceğim. Yüzde seksen işe yaradı yani. Geriye de yüzde yirmi kaldı orada da azıcık e, birbirimizi idare edebiliriz yani. Bir gün bir kadın bir kabrin başında ağıt yakıp ağlıyor. Böyle işte ağıt yakarak, göğsünü döverek böyle ağlıyor. Dizlerine vurarak falan. E, oğlunu kaybetmiş, evladını kaybetmiş. Peygamberimiz de oradan geçiyor. Ona diyor ki sabret diyor, böyle davranma diyor. Peygamber Efendimiz de arkadaşlar uzun uzadıya konuşmaz. Hiç uzun uzadıya konuşmaz Peygamberimiz. Siz de konuşmayın. Hele yaşı 50'nin üstünde olanlar arkadaşlar. İlk öğrenmeniz gereken şey çok az konuşmaktır. Böyle demiyorum yani hiç demiyorum ama çok az. Çok az konuşun ki dinlensin. Yani, Sabret diyor, sabırlı ol diyor, böyle yapma diyor kadına. Kadında diyor ki senin oğlun ölmedi tabii diyor. Anlamıyor peygamberimiz olduğunu o böyle şey arasında. Ağıt arasında peygamberimiz hiçbir şey demiyor gidiyor. Buna şahit olanlar kadına gelip diyorlar ki ya ne yaptım diyorlar o Hazreti Peygamber de sana bu tavsiyeyi veren. Kadın hemen toparlanıyor gidiyor peygamberimizi arıyor buluyor diyor ki tamam ya Resulü Allah diyor sabredeceğim diyor. Hani kusuruma bakmayın ben sizi tanımadım diyor. E, peygamberimiz ne diyor arkadaşlar? Sabır belayla ilk karşılaştığın andadır. diyor. Yani ilk anda sabırlı olursan o sabırdır. Ağladın, bağırdın, rahatladın, herkese saydın, ondan sonra da şimdi sabırlı oluyorum diyemezsin. İşte o yüzden Hz. Yakup'un bu tavrı, yani şeyi ilk duyduğu anda çocuklarına aşağılayıcı bir şey söylememesi, bağırıp çağırmaması, siz yaptınız getirin benim çocuğumu dememesi, yani farkındayım ama deyip, Hadi onlarla yaşamaya Cenab-ı arasındaki o iltica haline geri dönüp onlarla yaşamaya devam etmesi çok büyük bir erdem arkadaşlar. Çok büyük bir erdem. Ben nasıl başardım? yüzde hani seksen dedim ya. Arkadaşlar bir psikolog hanım var. ismini vermeyeyim. Ne olur ne olmaz. Bazen çünkü isim veriyorsun. Sonra saçma sapan bir şey yapıyor insanlar. Diyorsun ki Ay Allahım, ben de ismini vermiş oldum diyorsun. Bütün o, çünkü o sonuna kadar doğru olmayabiliyor. Ben ancak şeye karar verdim. Öldükten sonra insanları tavsiye edeceğim. Yani <gülüyor> hani bunu okuyabilirsiniz, bunu dinleyebilirsiniz. E çünkü insanlar çok değişiyor <gülüyor> arkadaşlar. Şimdi bir psikolog hanım var, bunun bir konuşmasını dinliyordum bir seferinde. Benim şeyden YouTube'dan. Ondan sonra dedi ki, e, bana deseniz ki, hocam. Ben bu kadar bu insan ilişkileri, aile ilişkileri, çocuk eğitimi, işte karı koca ilişkileri bunlarla ilgili bu kadar detaylı bilgiyi ben aklımda tutamam. <gülüyor> bu kadar böyle kitaplar okuyacak, işte kendimi ince ince süzgeçten geçirecek vaktim ve halim de yok. Bana öyle bir şey söyle ki her durumda işime yarasın. Yani bir, bir cümle söyle bana, bu cümle benim her durumda işime yarasın derseniz, aspirin çözüm deniyor ya bunu arkadaşım. Aslında bu bilimsel değildir. Yani böyle bir cümle var veya bir tane davranış var. Her durumda işe yarıyor. Bu bilimsel değildir. Ama ben gene de diyor risk alıp size söyleyeceğim. Bir cümle. Sakin kalın diyor. Her durumda bak. Çocukla da işe yarıyor. Ben denedim arkadaşlar. Çocukla da, bebekle de, yetişkinle de, komşuyla da, akrabayla da. Yani... O sakin kalabiliyorsanız, hele hele ilk anda, böyle hani da, e, kalbiniz çarpmaya başlıyor, damarlarınızda kan daha hızlı akıyor, beyniniz böyle kafanız bir uyuşuyor gibi oluyor, böyle bir her şey alt üst oluyor iç metabolizmanızda. İşte orada sakin kalabiliyorsanız, arkadaşlar sakin ol kendine diyebiliyorsak, bu da geçecek diyebiliyorsak, efendim, olayı daha sonra çok daha güzel yönetebiliyorsunuz. Ee, bu sabırla şikayet arasında anlam yakınlığı var arkadaşlar. Çünkü sabrın zıttı nedir? Ansiklopediye bakın. Sabrın zıttı arkadaşlar ceza'dır. Ceza. ceza, ceza değil. Ceza, yakınmak arkadaşlar. Devamlı yakınmak. Şikayet, şikayet evet. Ee, devamlı şikayet edenler, Peygamberimiz üç gün üst üste şikayet eden diyor, sabredenler deklerinden silinir diyor. Geçen de stoğacıların bir tavsiyesine rastladım. Stoa, siz bakmayın gene de, ben ismini veriyorum ama bunlar müşrik e, filozoflar, ta antik Roma dönemindeki filozoflar. Onlardan işte bugüne çok şey aktarıldı. Diyor ki, bunu aktaranlardan birisi, bir olayla, belayla yani karşılaştığınızda bir karar alın. Yedi gün hiç etmeyeceğim diyeyim. Yedi gün. Yedi gün sayılı gün geçer. Yedi gün sonra zaten artık şikayet etmenize gerek kalmıyor. Yani çünkü olayı çözmüş oluyorsunuz. Yedi gün bile uzun. Bir süre. Yedi gün bile ama hani büyük bir şeyden bahsediyoruz. Yani yedi gün sonra büyük ölçüde olayı çözmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Başım, efendim. Bununla ilgili bu sakin kalmayla ilgili efendimizin bir hadis şirfi de var. Hadisin tam başı, tam metni, ezberin değil mi? <gülüyor> E, fitne zamanında işte sizin ha, yürüyen oturumdan. Geldiğinde elinizde kilim gibi oldun. Sakin kalın. <gülüyor> <bir ateşiyle. gülüyor> evet. O şeklini bilmiyorum da fitne zamanında diyor. <gülüyor> tabii o fitne de... başka ama. Bu fitne sosyal çalkantı demek. Yani bütün insanlar sokağa dökülmüş, baş ayak olmuş, ayaklar baş olmuş, sosyal devrimler veya savaş veya çalkantı veya iç savaş bunlar kastediliyor. E, yürüyen e, koşandan Oturan yürüyenden daha hayırlıdır diyor. Aynı şeyi kim söylüyor arkadaşlar? Evet, Eric Hoffer söylüyor. Siz <gülüyor> <gülüyor> Eric Hoffer diyor ki arkadaşlar hangi kitabında e, neydi o kitabın adı? Kesin inançlar. Kesin inançlar kitabında diyor ki o sosyal psikologdur Eric Hoffer Çok iyi bilir bu sosyolojik hadiseleri üzerine ilk yazanlardandır. Şey diyor. Kitleler sokağa çıktığında siz evinize girin diyor. Çok tehlikelidir kitleyle birlikte olmak. Çünkü ya arkadaşlar tek tek çok kibar olan insan 50 kişi bir araya gelsin, 50 kişi bir arada olduğunda birini limçelebilir. Ama tek tek hepsi çok kibardır. Hocam tek grup halinde daha böyle atından olmuyor. Evet, gibi. köpek, ev evet, ileşıyoruz işte. O şey bireysel farklılıklarımız yok oluyor. Değer, üst değerlerimiz yok oluyor, kitkenin, e, o kitlenin bir parçası olmak istiyoruz. Mesela bu en çok kimlerde barizdir? Arkadaşlar ergenlerde. Ergenler asla sizin çocuğunuz, siz tanırsınız, ya yapmaz böyle şey dersiniz. Ama sırf arkadaş çevresinde mahcup olmamak için sigara içer, arkadaş çevresinde işte ondan süt çocuğu denmesin diye kavgaya karışır, yani o grupla birlikte hareket etmenin psikolojisiyle. O yüzden ergenlik döneminde en hayati konu arkadaş çevresidir arkadaşlar. Okul, başarı, notlar hiçbir önemli değildir onun kadar. Onlar önemlidir ama arkadaş çevresi kadar hiçbiri önemli değildir. Efendim, Allah'ın emrine uyma konusunda. Ki e, bu konuda ihtiyaç duyduğumuz sabırla ilgili ayetler, bakalım 249-250, Yunus suresi 109. ayet, mesela bu ayetten şunu anlıyoruz. Vahye tabi olmanın bir takım zorlukları olacak, yani Allah'ın dediklerini yapmak öyle kolay değil, bu zorlukları ancak sabırla aşabilirsin, kendine hakim olacaksın. Efendim e, ve Rum suresi 58-60. ayetler bu ayetlerde de imansızların etkisinde kalarak yanlış yollara girmemek için sabır çok önemli bir meziyet olarak tekrar önümüze çıkarılıyor arkadaşlar. Üçüncü ne demiştik? Üçüncü konu yani sabrın lazım olduğu üçüncü alan hayatın olayları demiş. Hayatta kader hayatta başımıza gelen olaylar. E, bu da Arkadaşlar Bakara suresi 45 ve 46. ayetlerde Allah'tan sabır ve namazla yardım istemeriz bize emrediliyor. Ee, sabır ve namazla yardım isteyin ne demektir? Yani Allah'tan yardım isterken de bu boş durma yani. Allah oturan, yani hiçbir şey yapmayana niye yardım etsin? O zaman ötekine haksızlık değil mi? Bir de Ayizane kalahatim arkadaşlar. Ee, mesela bir şey... Kötü bir haber aldın, ne bileyim yani hayatın imtihanları yani. Canın sıkıldı, üzüldün, böyle büyük bir yıkım haberi aldın bir şey oldu. Kalkıp namaza durmak aslında o haberin bizim üzerimizdeki yıkıcılığını da azaltıyor. Mesela biz namaza durarız, başkaları kimi mutfağa girer, dikkat edin hemen yemek yapmaya başlar. Kimi örgü örer mesela öyle şey zamanlarında, yani bir eyleme. ...vücudunuzu hareket ettirerek o katatonik halden, o böyle felç olmuş halden kurtuluyorsunuz. Onun dışına çıkıyorsunuz. O sırada mesela kalkıp evi temizler mesela birileri. Evi temizler. Yürüyüşe çıkar, uzun yürüyüşler depresyonu bile tedavi ediyor biliyorsunuz. Ağır depresyonları bile tedavi edebiliyor. İşte Bakara suresi 45-46. ayetlerde sabır ve namazla Allah'tan yardım et istememiz emrediliyor. Yine Bakara 155 ve 157. ayetlerde her türlü imtihan karşısında... Başımıza ne gelirse gelsin arkadaşlar, bu zorluklar ancak sabir ve namazla aşılıyor. Bunun için de Allah'a aitiz ve O'na döneceğiz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz bunu sadece ölüm haberi aldığımız zaman söylüyoruz. Aslında her türlü aksilik için söylenir. Mesela bir şey kaybettin orada bile söylenir. Biz Allah'a aitiz yani kendine hatırlatmış oluyorsun. Sen hayatının hakimi değilsin. Sen her şey senin istediğin gibi olmaz. Sen bir kulsun ve eninde sonunda hepimiz onun huzuruna döneceğiz. Eğer bir vefatsa bu orada buluşacağız zaten. O yüzden de işte kayıp dememek lazım. İşte Allah sabredenlerle beraberdir ifadesinin de İnanmâh-ı Nâhassabî'in bizim günlük dilimize girmiş olması e, ecdadımızın yaptığı çok güzel bir iyilik bize aslında. Zorluk zamanlarında sabırlı davranmadan iyi bir insan olunmayacağı Bakara 177'de geçiyor arkadaşlar. Aynı şekilde Hud 49. ayetlerde geçiyor. Sıkıntılar karşısında arkadaşlar... Sabır, dua, itaat, Allah'a itaat ve infak tavsiye ediyor. Yani bir belayla karşılaştığımızda hemen bir sadaka vermemiz. Hatta ben arzane, yani başımıza gelirse hatırlarsınız inşallah bir hayır dua alırım. Kötü rüya gördüğümüz zaman bile küçük bir sadaka vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kötü rüya bile mümin için bir imtihandır İçin sıkılır. Değil mi? Yani ne, neydi bu şimdi dersin? Yani acizane kanaatin biraz da ham tarafı da vardır kötü rüya görmenin. Niye? Çünkü bazen e, bir Müslüman arkadaşlar iyi bir iş yaptığı zaman onun yaşayacağı, hayatta yaşayacağı bir imtihan rüyasında yaşatılır. Yani hayatta aslında görecekti o cezayı fakat ya dua aldı ya sadaka verdi ya bir iyilik yaptı Cenab-ı Hak hoşnut edecek. O rüyaya çevrilir. Bazen gelecekte yaşayacağımız bir imtihanın küçük bir parçası bize gösterilerek ona hazırlanırız. Yani e, fragman gibi. Yani gelecekten bir fragman için. Bir, ya ben zaten Rüyam'da görmüştüm bunu deriz. Bakın dikkat ediniz. <gülüyor> Böyle diyenleri hatırlarsınız şimdi. Evet, şey Buyurun. Şimdi şöyle bir şey var. Etrafı çok kadın görüyoruz. Ailevi sıkıntılar var. Yani etrafı en uzaksa aslında o sıkıntıyı çekmek durumunda değil. Yani o projeyi çekmek durumunda değil. Evet. Ama birisi yardımcı olmadığı için... O Bu girer mi yoksa Size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Hiçbir şey için etrafınızı suçlamayın. Hiçbir şey için. Hiç kimse size bak yani hukuken değil. Ama e, hukuken bakmak zorunda olanlar falan olabilir. Yani biz bazen Atacağımız adımın sorumluluğundan kaçmak için etrafımızın bize destek olmadığını bahane olarak kullanırız. Farkına varmadan. Farkına var. Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? <gülüyor> ee, hayatta kendinizi evet aile, akraba bunlar bir nimettir. Bir taraftan bir taraftan imtihandır. Ama kendinizi tek başınıza düşün. Sen adım attın da mı? Kimse desteklemedi. Değil mi? Yani bir at. Bakalım ne olacak? Ee, burada bir de şu var. E, bu tabii hani eşlerden çekilen sıkıntıdan bahsediyorsunuz değil mi? Yani eşler arasındaki bir problemden bahsediyorsunuz. Genelde arkadaşlar yani psikolojik tahlillere girişmek istemem ama hani hissettiğim veya da algıladığım şeyi de söyleyeyim. Ee, genelde arkadaşlar biz zor bir kararı almak istemediğimiz zaman Şimdi aklın sana bu, bu, bu kararı al diyor Ama o kararın sonuçlarıyla yüzleşecek cesaretin yok O zaman ne yapıyorsun? Etraftan e, o kararı almamanı gerektirecek sebepler İşte benim e, bir mesleğim yok işte şey ailem sahip çıkmaz, işte şöyle, şöyle, böyle, ha belki de haklısındır, o da olabilir, haklısındır, ona da bir şey diyemem. Yani bilmem anlatabildim mi arkadaşlar. Mesela e, yabancı bir dil öğrenmek, yani hepimiz şimdi kaç yaşındaysak, karar versek birimiz Fransızca, birimiz Arapça, birimiz Çince, İngilizce demiyorum artık onu bebekler bilerek doğuyorlar yani. Ondan sonra e, bir şey başka başka bir diller mesela öğrenmeye kalksak, istesek, konuşsak ay ne iyi olur falan, ben Çince öğrensem ne iyi olur falan desem arkadaşlar. Sonra da ne diyeceğim? Ne derim? Ay bu kadar işimin arasında, yaşım bu yaşa gelmiş işte bir sürü gerekçe var onu öğrenmememi gerektiren değil mi? Yani o işe kalkışmamamı gerektiren bir sürü gerekçe var. Demek istediğim arkadaşlar bir şeyi yapmak için de gerekçelerimiz vardır, yapmamak için de. İki, i̇ki gerekçe de mantıklıdır. Yani yapmak için var olan sebepler de mantıklıdır, yapmamak için olan sebepler de mantıklıdır. Biz bunlardan hangisini seçeceğimizi birazdan konfor alanımızdan çıkıp çıkmak isteyip istemememizle alakalıdır. Burayı anlatabildim mi arkadaşlar? Yani ben şimdi Çince öğrenmeye kalksam günde en az 3-4 saat çalışmam lazım. En az 2 yıl, 3 yıl çalışmam lazım. Ben ki yani canım ona çalışana kadar ezber yapabilirim. İşte ne bileyim bu yaştayım, bu yaştan sonra öğrensem ne olacak Yani her zaman bir mazeret vardır arkadaşlar ve o mazeretler haklıdır. Yapmak için de, ya ne iyi olurdu Çince öğrensen. bak orada kaç milyarlık bir Çin dünyası var. Belki Çince mağazlar verirdim. İşte ne bileyim yani, o dünyaya İslam'ı anlatırdım falan bak, ne kuvvetli gerekeceğim. Yani bu da var, bu da var. Hangisini seçeceğiz? Benim irademle, benim risk alıp almamamla, benim cesaretimle alakalı. İnşallah anlatabilmişimdir. Arkadaşlar, Bırakın böyle bir konuyu ee, taciz ve tecavüz gibi en ağır davalarda dahi iyileşmeniz iyileşmeniz insanları suçlamayı bırakmamızla mümkün. İyileşmek, arkadaşlar insanları suçlamayı bırakın. Daha doğrusu suçlu aramayı bırakın. Ee, bu size görüp gelebilir. Dar vakte kaldı. Bir aklınızın bir kenarında bulunsun, üzerinde düşünün. Yani öyle ama ne yapayım yani? Her şeyi güzel Yani <gülüyor> saat ne <nemiş> oldu. <gülüyor> evet, siz farkında mısınız bilmiyorum. Hayır, yani o şun, şunu demiyorum bakın. Bir suçlu varsa yargılanmasın demiyorum. Yanlış anlamayın. Ama hayatın boyunca bana işte onun niye öyle yaptı, zalimler, işte bilmem neler böyle demenin sadece sana zarar var. Mutluk onu onu halledeceksin yani. Ben şöyle diyorum, ya hallet ya affet. Hallet nedir? O kimse hayattaysa mahkemeye ver, işte ne bileyim cezalanmasını iste, git yüzleş, ne gerekiyorsa yani. Sen bunu bana niye yaptın de. İşte ne bileyim, ne, ne bilemiyorum. Her durum için özel konuşmak lazım bunu. Ya hallet bunu. Yani hukuken veya sosyal olarak. Ya da halledemiyorsun böyle bir şey. O zaman de ki Allah'ım sana havale ediyorum. Bu olayı kafamdan ben çıkarmak istiyorum. O da sabır ee, Evet, tabii canım affetmek sabırla zaten kan kardeşim. Yani sabretmeden kimi affedebilirsin? Sabretmeden kimi affedebilirsin? Yani çok Hristiyani gelebilir size bu. Öbür yanağını çevir demiyorum, yanlış anlamayın. Yani mesela çünkü ben böyle vakalar da çok gördüm. Ya çok demeyeyim de bir 5-10 tane gördüm arkadaşlar. Geçmişinde bir olay olmuş, işte 5-10 yaşlarında neyse hayatı zehirlenmiş o olaydan ya. Bütün hayatı, bütün mutluluğu zehirlenmiş. Onu aşmaz, aşmamız gerekiyor arkadaşlar. Mesela işte annesini suçluyor, babasını suçluyor, birilerini suçluyor. Vallahi bugün psikologlar da bunu söylüyorlar. Artık haddimi iyice açtım. Psikologlar bile hareket etmeyin, konuşmayayım. Diyorlar ki arkadaşlar, kendi yaşamınızla ilgili başkalarını suçlamaktan vazgeçmek yetişkin olmaktır. Yetişkin olmak nedir? Kendi yaşamınla ilgili olarak başkalarını suçlamaktan vazgeçmek. Tacizi bir kenara koyun, o çok ağır buradaki olayla ilgili. Yani işte ah ben daha iyi bir çevrede olsaydım ah beni babam okutsaydı mesela böyle diyenler var arkadaşlar babam beni okutmadı. Tamam da kardeşim kitap okumaktan mı yasak? Yani, yani diyor ki mesela biz 28 Şubat'ta hocam işte okulu bıraktık. E tamam kitap oku dili öğren işte sanatla meşgul ol. Anlatabiliyor muyum? Bakın hep böyle devlet ona verecek, o öğrenecek falan. Hani bir okula gidecek, orada öğrenecek. Yani bunu bırakın arkadaşlar. Bak bunu bıraktığınız zaman gelişeceksiniz. Sen bunu bıraktığınız zaman ilerleyeceksiniz yani. Evet. Buyurun. Hocam irade yönetiminin en temel şartlarından birisi zaten şikayet etmeyi bırakmak diye okudum. Evet, şikayet, şikayet, et... Et... Çünkü şikayet etmeyi bıraktığınızda çıkış yolu aramaya evet. başlıyorsunuz. Aynen. Çünkü şikayet etmek çok konforlu. Evet. Ben suçlu değilim, benim yapacağım hiçbir şey yok. Şikayet bu demek kabahat hattının benim yapacağım hiçbir şey. Yok. Şikayeti bırak. Peki sorun duruyor. E şikayet de etmiyorsun. Ne yapacak? Onu çöz. Çok... Şimdi az önce Eric Coffer'dan bahsettim arkadaşlar. Eli Coffer'ın biyografisine bakın. Ne olur? 17 yaşına kadar kör. 17 yaşında bir şekilde gözleri açılıyor. Hiçbir eğitim almamış. Limanda hamallık yapıyor. Ama kendini öyle bir yetiştiriyor ki üniversitede hocalık yapıyor. Gazetelerde yazılar yazıyor. Ee, tek şart koşuyor o üniversitelere. Diyor ki evet gelirim ders vermek için. Tek şart limandaki arkadaşlarıma, hamal arkadaşlarıma beni e, ispiyonlamayacaksınız. Çünkü ben ne öğrendiysem onların arasında öğrendim diyor. Orada hamal olarak çalışmaya devam ediyor. Çok istisnai bir örnek, kabul ediyorum. Ama arkadaşlar hiçbiriniz hele bu delirde artık şartların esiri değiliz. İnsan haftada bir kitap okusa, senede 52 eder. Bu 50, e, hadi tatil matil 30 diyelim. Her sene 30 kitap okusa böyle hazmederek. 5 sene sonra arkadaşlar çok kültürlü, <gülüyor> entelektüel, çok da yapacağı bir sürü iş olan... Ee, önüne kapılar açılan bir insana dönüşebilir. Ama tabii bu kitaplar hani biraz böyle seviyeli olmalıdır yani. Peki arkadaşlar, bu e, hayatın zorlukları karşısında sabretmekle ilgili çok imtihan şey ayetler var. Zorluk zamanında sabırlı davranmadan iyi bir insan olunmaz. Şikayetcilikle sabır birbirine zıttır. Bakara 177 ee, i̇nfak meselesini söyledim. Ee, düşmanca davranışları sabırla karşılar ama onlara karşı da uyanık ol. Bu da Ali İmran 118-120. ayetler arasında. Özellikle sabır konusunda birbirinizle yarışın. Bak, ve sabirû ve rabitû. Hatırlayın Ali İmran'ın son ayeti bu. Ali İmran sözü 200. ayet. Sabırda yarışın diyor ya. Ya benden daha kötü durumda şu hanım ağzını açıp hiçbir şey söylemiyor. Hiç şikayet etmiyor halinden. Ben ondan çok daha konforluyum. Gece gündüz şikayet ediyorum de. Yani kendinden daha sabırlıları gör de onlarla yarışlıyor. Ayet-i Kerime, Ar-i İmran 200. Ee, darlık, sabırsızlıkla birleşirse nankörlüğe dönüşür. Bolluk... Şükürsüzlükle birleşirse nankörlüğe dönüşür. Zorluk sabırla birleşirse kurtuluş meydana gelir. Formülü gördünüz mü arkadaşlar? Bu da Kut Suresi 9 ve 11. ayetlerden çıkardığım formdur. Tekrar edeyim hiç dinlemiyorsunuz tekrar et hocam diye. Asıl önemli buralar yani. Darlık yani bir darlıkla karşılaştın sabırsızlıkla birleşirse Nankörlüğe dönüşür. Bolluk şükürsüzlükle birleşirse yine nankörlüğe dönüşür. Zorluk sabırla birleşirse kurtuluşa dönüşür. Hud suresi 9-11 arkadaşlar. Sıkıntılara sabret, zalimlere yakınlık gösterme, namaza devam et karşılığını mutlaka alacaksın. Hud suresi 114 ve 115. Ayetler arkadaşlar... Başına gelen kötülüklere ve tuzaklara fazla üzülmeyerek, şimdi Hazreti Yakup'u tekrar hatırlayalım, sabredip iyilik yapmaya devam ederek ve hoşgörüyle davranırsan. bunu nereden almışım? Nahl Suresi 126, 127, 128. Tekrar ediyorum, başına gelen kötülüklere ve tuzaklara, sana tuzaklar kuracaklar, kötülükler yapacaklar, bunlara çok üzülmezsen. Sabredip iyilik yapmaya devam edersen sana tuzak kuruyorlar seninle uğraşıyorlar ama sen gene iyilik yapmaya devam ediyorsun. Bu Kur'an'da çok geçer arkadaşlar. Kötülüğe iyilikle karşılık vermek ve hoşgörülü davranırsan sonuç olarak takvaya ve ihsan mertebesine ulaşırsın. âl suresi şey Mahî suresi 126 127 128. İmansızların ahlakı alay etmek İftira etmek ve zulm etmektir. Cennetlik müminlerin ahlakı ise sabretmektir. Bu da Müminun Suresi 109 ve 111. ayetler. İftira ve zulümler imtihandır. İmtihandan amaç, yani Cenab-ı Hak bizi niye imtihan eder, niye böyle şeylerle karşılaşır, sabredip edemeyeceğimizi ortaya çıkarmaktır. Şimdi hanımefendi dedi ya, benim bu karşılaştığım, yani birinin, benim demedi, bir hanımın uğradığı haksızlıklar, zulümler var, eziyetler var. Bunlara sabretmesini gerekir. Arkadaşlar sabredilecek konu var, sabredilmeyecek konu var. Bu aslında kişiden kişiye değişir. Onun için e, danışmanlık birebir olmalıdır. Böyle kalabalıkla danışmanlık olmaz. Ama ben size kendi hayattan edindiğim bir e, dersi söyleyeyim, bir varlığın yani bir, bir sonucu söyleyeyim. E, i̇nşallah olmuş yan, olmam Şöyle düşünüyorum bu konuda. Ee, karşılaştığınız kötü muamele sadece sizinle ilgiliyse e, ona sabretmeyi de seçebilirsiniz karşı çıkmayla. Karşılaştığınız kötü muamele başkalarıyla da ilgilendiriyorsa orada sabredemezsiniz. Yani evinizde Allah korusun ensest varsa sabredemezsiniz. Yani ne yapalım düzen bozulmasın, ağzımızın tadı bozulmasın diyemezsiniz. Evinizde müthiş bir haksızlık, bir zulüm, bir şiddet, yani çoluk çocuğa yönelik varsa, oradaki yönelik varsa sabredemezsiniz. Ama sizinle ilgili, yani biraz titiz, işte ne bileyim hiçbir şeyi beğenmiyor bilmem ne bilmem ne, orada da kişiye göre değişir. Bazı insanlar bunların hepsinin üstünden atlayabilir bazı insanlar atlayamaz. Çünkü psikolojik şiddet de şiddettir arkadaşlar. Bu yüzden şunu da demeyin. ''Canım insan bundan dolayı da yuvasını dağıtırdı. Ne var bunda?'' demeyin. Çünkü herkesin dayanabileceği şey aynı değildir. ''Canım buna da sabretseydi?'' demeyin. Ama e, klasik, şimdi modern, yani biz artık moderni de geçtik. Neredeyiz? Postmodern dönemdeyiz. Postmodern psikologlara falan demiyorum. Arkadaşlar, benim gençliğimde, benim kafamda, benim yaşadığım olanlar, eğer çocuklar varsa, arkadaşlar, çok vahim bir durum olmadığı sürece sabretmenin sabretmekten daha iyi olduğunu söylüyorlar. İşte dediğim durumlar dışında. Buyurun. Hocam tahammülü nereye koyuyoruz? Tahammül etme nedir? Tahammül etmek arkadaşlar, aslında evinde birazcık güç olsa, İsyan edecek ama gidecek yeri yok, parası yok, kimse sahibi çıkmıyor falan işte gerekçelerle e, bu eğiyor. Bu tahammüldür. Böyle olunca yani sabır seçilmiş olmayan Bir sabır. Seçilmiş sabır insanı hasta etmez arkadaşlar. Siz dersiniz ki ben aslında gidebilirim. Ben çok rahat kapıyı vurup çıkabilirim ama... Ee, çoluk çocuğumu düşünüyorum, işte toplumdaki konumumu düşünüyorum, yani alıyorum, veriyorum ve kalmayı seçiyorum. Mesela bu hasta etmez insanı, bu bir erdemdir. Evet. Ama öbürü e, çok hastalıklı evet. şey. O yüzden arkadaşlar madem duruyorsunuz, sizin seçiminiz olduğunu söyleyerek kendinizi kandırın. <gülüyor> yani bari şeyi kurtarın, itibarı. <gülüyor> yani, deyin ki ben seçiyorum, ben aslında giderim, deyin. O yüzden yani ben mesela şimdi burada size herhangi bir şeye teşvik etmek istemiyorum ama ben kız çocuklarının dönüp gelebileceği bir yer eğer mecbur kalırsa dönüp gelebileceği bir yer olmasını çok önemli buluyorum. Çok önemli buluyorum. Yani hani SSK'sı var mı falan diyor ya 80'lerde gitmenize. Onun gibi yani bir güvence. Bir babasının imkanı olur, abisinin imkanı olur, kendisinin olur. Şöyle bir artı bir bir yeri ne bileyim bir gece kondu, köyünde bir ev, fark etmez yani. Yani şöyle diyorlar bazıları, işte kadınlar ekonomik özgürlük kazandıktan sonra daha kolay ayrılmaya başladılar, kocaları bırakıyorlar diyorlar. Bunu bir yerde söyledim, bir genç dedi ki bu kocalar da dedi en ufak parayı görünce bırakılacak adam olmasınlardı. <gülüyor> yani, bu atma adamlar da yani kadın parayı bulunca ilk bırakacağı kişi niye oluyorlar yani? <gülüyor> Evet. Bu ama bu tartışma çok su kaldırır. Böyle son anda söyleyerek kapıdan kaçarak e, kendini tartışmanın dışına atmak istiyorum arkadaşlar. E, son olarak e, şunu söyleyeyim: Zenginliğe imrenme hissettiğin zaman. Bu da nerede geçiyor arkadaşlar? Karun kısasında. Kasas suresine. Zenginliğe imrenme hissettiğinde bu özellikle bugün sosyal medya çok kışkırtıyor bunu. Hiçbir yer gösterildiği kadar güzel değil. Hiçbir anne kendini anlattığı kadar merhametli, şefkatli, nazik değil. Hiç inanmayın buna. Şimdi ben bazen bakıyorum. Diyorum ki sadece şuranın fotoğrafını çeksem burası Paris gibi. Ama arka tarafı da çektiğin an Gece kondu ailesi. Yani anlatabiliyor muyum? Nasıl sunulduğu, yani tam bir imaj devrinde biz yaşıyoruz. Oraya bir defa bakmayın. Ama olur ya, zenginliğe imrenme hissettiğin zaman sabrı seçersen mükafata konuşursun. Zenginlikle karşılaştığın zaman, yani Allah sana zenginlik verdiğinde kibri seçersen helak olursun. Bu da Kasas suresi 79-82. ayetler arası. Allah izin verirse arkadaşlar bu sabır konusunu Hazreti Yakup'un e, şahsında konuşmaya devam edeceğiz. Buyurun. Evet.